ne Merhaba Kainat, bugün 13 Temmuz Çarşamba, yıl 2016, ay 7, gün 195, Hızır 69 1437 Hicri Şevval 9, 1432 Rumi Haziran 30 Ekrem Reşit Rey vefat etti 1959 Günün sözü Kötü düşünceler aklın, bedenin, ruhun hastalanmasına yol açar Başkalarının kalbini kırmaktan kesinlikle kaçının Yarattığın acının zehri bir gün gelir sana döner Kızılderili Atasözü Yünün Tarihi 57 yıl önce bugün 13 Temmuz 1959'da operet yazarı Ekrem Reşit Rey vefat etti. Lüküs Hayat adlı eseri halen sahnelerde oynanmaktadır. 134 yıl önce bugün 13 Temmuz 1882'de izlenimci görüşün ilk ve önemli sanatçılarından ressam İbrahim Çallı Denizli'nin Çal ilçesinde doğmuştu. Vefatı 22 Mayıs 1960'ta İstanbul'daydı. 14 yıl önce bugün 13 Temmuz 2002'de Türk şiirinin farklı kilometre taşlarından biri olan şair Ece Ayhan 71 yaşında İzmir'de vefat etti. 170 yıl önce bugün ise 13 Temmuz 1846'da hiciv ve Mizah Edebiyatımızın büyük şairi Eşref doğmuştu. Büyük, büyük Saatli Marif, Marif Takvimi, Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete başladı. Ömer Madracan Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple berabersiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Pink Floyd'dan The War albümünden In The Flash adlı parçayı çaldık. Sözlerin bir kısmında da şöyle yazıyor. Şarkı sözlerinde şöyle deniyor. Biz geldik içeri. Siz de şova gitmeye hazır gibi görünüyorsunuz bu kargaşanın sıcak, ılı, ılıklığını hissetmek için. Ee, sizin güneşinizi güneşinizden kaçan bir şey mi var? Bana söyleyin bakalım. Ne bu görmek istediğiniz şey bu değil miydi yoksa? Eğer bu soğuk gözlerin ardında neyin bulunduğunu öğrenmek istiyorsanız o zaman çareniz yok. Pençeleri atıp bu şeyin maskenin e, altına pençeyi atıp çıkartmanız lazım. Hadi bakalım ışıklar ses, ses de gelsin ve aksiyon yani film çekimi başlasın diye gidiyordu. Bir genel Sahte dünya üzerine yapılmış şarkılardan bir tanesi Pink Floyd'un. Ona eleştiren. Şimdi bunu neden çaldığımızı da Eduardo Galeano'nun aynalar kitabından bakalım. Aynalar. Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sal Yayıncı Anormal olmak yasak Amerika Birleşik Devletleri'nin faziletli topraklarına kötü tohumlarını atmak için fırsat kollayan fiziksel, zihinsel ya da ahlaki açıdan anormaller, caniler, sapıklar, şekli bozuklar, sersemler, deliler, mastürbasyoncular, ayaşlar, ay serseriler, dilenciler ve fahişeler sürekli gözetim altındaydı. 1907 yılında Indiana eyaleti dünyada yasanın zorunlu kısırlaştırmaya izin verdiği ilk yer oldu. 1942 yılına gelindiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nin 27 eyaletindeki kamu hastanelerinin 40 bin hastası kısırlaştırılmaya mecbur edilmişlerdi. Bunların hepsi yoksul ya da çok yoksuldu. Birçoğu zenci, bir kısmı Portorikolu ve azımsanmayacak bir bölümü de yerliydi. Kendisini insan türünü kurtarmaya adayan örgüt Human Betterment Foundation, yani insanı iyileştirme vakfının posta kutularını taşıran mektuplar yardım isteyen insanların yakarışlarıyla doluydu. Bunlardan birinde üniversiteli bir kız evleneceği gencin normal göründüğünü ama kulaklarının çok küçük olduğunu ve sanki ters koyulmuş gibi durduklarını anlatıyordu. Doktor beni çocuklarımızın anormal olabilecekleri konusunda uyardı diyordu. Bir diğerinde ise çok uzun boylu bir çift yardım istiyordu. Dünyaya anormal derecede uzun boylu çocuklar getirmek istemiyoruz. 1941 Haziran tarihini taşıyan bir mektupta, yine bir üniversiteli kız, bir sınıf arkadaşını zeka özürlü olduğu gerekçesiyle ihbar ediyor. Çünkü onun aptal çocuklar doğurma riski taşıdığına inanıyor. Vakfın ideologu Harry Laughlin, Irksal temizlik konusunda Reich'ın davasına yaptığı katkılardan ötürü, 1936 yılında Heidelberg Üniversitesi'nden Fahri Doktora ünvanı alır. Laughlin'in Sarah hastalarına karşı özel bir ilgisi vardı. Onların zihinsel özürlülere benzediklerini ama onlardan daha tehlikeli olduklarını ve normal bir toplumda onlara yer olmadığını iddia ediyordu. Hitler yasası, zararlı genlerin aktarımının engellenmesi için zihinsel özürlülerin, şizofrenlerin, manik depresiflerin, fiziksel özürlülerin, sağırların, körlerin ve saralıların kısırlaştırılmasını zorunlu kılıyordu. Laflin de saralıydı ama bunu hiç kimse bilmiyordu.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 Evet, devamı da var. 1900, yani tarihte bugüne bakacak olursak, 1793'te gazeteci ve Fransız devrimcilerinden Jean-Paul Marat kendi banyosunda, banyo yaparken Charlotte Corday tarafından karşı hizip, siyasi hizbe mensup biri tarafından kesilerek öldürüldü. Cinayeti Bıçaklanmış. Bıçaklandı, evet. Şeyde, Küvette galiba. Küvette, Ben küvetinin içinde. Bir Bir şey olarak da kafasını kesmişler. Charlotte Hanım'ın. Giyotin'le. Evet, evet giyotin'le. Daha acısız oluyor değil mi? Giyotin'i kestiğiniz zaman. Evet. Nasıl anlıyorsunuz acısız olduğunu? Soruyorsun kelleye. Kelleye mi? Hı -hı. O da cevap veriyor. Çok Gö acısız. Göz var. kapaklarıyla. Cevap veriyor. Sana gösteriyor. 1878'de Berlin Antlaşması var. Sen Işit gibi dedin ama aynı zamanda Suudi'leri de unutmamak lazım. Kesinlikle. Orada daha yakın hatta. En iyisini İran yapıyor. İple. İple evet. Amerika Birleşik Devletleri iğneyle. Evet elektrikle yakmak kalktı artık. Bozuluyordu sık sık çünkü elektrikli sandalyeye cazır cazır yakıyorlardı. insanları kızartıyorlardı ondan vazgeçtiler. 20. yüzyıla kadar devam etti Fransızlar değil mi Giyotin'e? Tabi. Evet Berlin antlaşmasına bakılacak olursa 1878'de bugün Avrupalı devletler Avrupa devletleri Balkanların Sırbistan Karadağ ve Romanya'daki sınırlarını yeniden çizmişler ve böylece bu üç böl bölge diyelim. Ee, tamamen Osmanlı İmparatorluğundan ayrı bir hale gelmişler. Elleri bomboş kalmış. Evet. Osmanlı İmparatorluğu. 1878'de bugün. Bir anlaşmayla da. beraber bir anda her şey değişiyor mu? Değişiyor. Sykes-Picot'a da değişti. 1938'de bugün de İstanbul'da yapılan ilk Türk uçağı Ankara yolunda düşmüş. 38'de. Evet. Ama 78 yıl sonra köbüsümüzü kabartacak bir gelişme di... oldu. Evet, neymiş o? İstersen sana bırakayım. Teşekkür ederim. Ee, Türkiye'de tasarlanarak imal edilen yerli eğitim uçağı Hürkuş Avrupa Havacılık ve Uzay Ajansı EASA e tarafından uluslararası onay sertifikası aldı. Bu e, sertifikayla beraber ilk Türk Özgün Uçağı oldu. Ne demek Türk Özgün Uçağı? Ee, arkasına Ay Yıldız çıkarıyor. Exhaust Bilmiyorum. Türk öz, özgün uçağı Türkiye'de üretilen e, şey. Niye özgün uçağı. oluyor? Onu anlamadım. E, yerli, milli ve evet. evet. Yani e, hem si... Anadolu otomobili gibi. Ama bu motor şey e, pa, daha şey nasıl anlatayım size? 2. Dünya Savaşında mas denkler vardır ya. Amerika Hı. Birleşik Devletleri'nin oldukça yoğun bir şekilde kullandığı ve ürettiği o fabrikasyon sürecinden çıkarıp böyle Avrupa'ya saldığı mas denkler. Biraz onlara benziyor teknolojik olarak. Ama gene de bir başarı olarak da nitelendirebilmek mümkün. Çünkü eğitim uçağı bu. Hem Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi hem de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından tasarım organizasyon onayına sahip TUSAŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin mühendisleri tarafından tasarlanan ve geliştirilen yeni nesil Hürkuş ee, sertifik almaya hak kazanmış. Nasıl üretiyor bu? Hürkuş, Hürkuş pır pır pır diye. Yani pır pır hmm. uçağı bu. Yani hmm. şey motoru, şey jet motoru vesaire değil. Normal burnunda motoru olan hmm. 1930'larda e, hatta 20'lerde kullanılan uçakların e, modelinde yapılmış bir şey. Tabii motor olarak daha güçlüdür. Daha yakışıklı. Ondan da bahsetmek gerekiyor. 500 aşkın uçuş sortisi gerçekleştirmiş. Uçmaya elverişli olduğunu göstermiş. Bunu söyleyen de TUSAŞ uçak grup başkanı Özcan Ertem. Sivil Havacılık e, genel müdürlüğü tarafından tarihte ilk olarak bir uçak tip sertifikası almış bu vesile. Evet, o, de. Milliyetin öbe, öbe bitiremediği bir haber Milliyet gazetesinin. E, aynı zamanda yerli helikopter ve sonrasında milli yolcu uçağı projelerine de önemli altyapı sağlayacakmış hmm. bu uçak. Tam o esnada. Belki 40 yıl sonra da bunları görebiliriz. Yerli helikopter ve ama kaç sene sonrası sonrasıydı? 78 yıl. Tamam 78. 50 diyelim. Teknoloji biraz daha gelişmiş olsun. 50 sene sonra yerli helikopter ve milli uçağının da 1970'lerin teknolojisiyle beraber 2050-2070'lerde görebiliriz. görebiliriz. sonra. Bakalım. Güzel haberler bunlar. Ben artık göremem. Yok canım. Öyle demeyin. Tam o esnada başka bir şey oluyor. Çizgi, evet. Çizgi roman gibi bir şey oldu. Sadece güneş enerjisiyle çalışan Solar Impulse 2 dünya turuna devam ediyor. İspanya'dan Mısır'a doğru havalanan uçak Türk hava sahasına girmiş. El Cezire'nin haberi. Ya Türk hava sahasına girerken bir ton haber vardı ama girdikten sonra kimsenin çıtı çıtımla haberler konusunda en son çıkan haberler yaklaşıyor, yaklaşıyor, giriyor, yaklaştı, geçecek şeklindeydi. Ama kimse geldi, geçti, gitti vesaire gibi bir haber yayınlanmamış. Belki Mısır'a gittiği içindir. Olağanüstü ö, önem taşıyan bir haber. Çünkü evet. ö, yani tamamen hiç hiçbir yakıt kullanmadan yani kirlisi, temizi filan söz konusu değil. Sadece güneşten aldı enerjiyle. Bütün dünya turu yapıyor. Bu son derece ...önemli bir gelişim. <gülüyor> ya şey olamaz mıydı? Bizde 3G'den 4,5G'ye atlandı yani. Hı hı. Hatta 4'ü de geçelim, 5G'ye geçelim direkt atlayarak, 4G'yi atlayarak denildi. E, uçak konusunda da böyle bir şey yapılamaz mıydı? Yani tek motorlu uçaktan atlanıp direkt böyle solar uçağı daha doğrusu güneş enerjisiyle beraber... Yapılabilir miyiz kenseydi ama o karlı olmazdı. Güneş enerjiyle uçak mı karlı olmazdı? Evet o gezegen için canlılar alemi için çok karlı olurdu. bence olurdu. Bence bir ama, sonraki e, böyle bir 20 yıl ya da 10 yıl sonrasının en karlı işlerinden bir tanesi olacak gibi müteşe, duruyor bu da. Bir şey bir için pek değil. Sıcak öyle. para lazım her zaman ki sıcak para. Öte yandan madem buna geçtik tarihte bugün derken bir de çok önemli bir haber daha vereyim. 7 Temmuz tarihli Jerome imzalı bir haber bu. Pamet Progress'ten. Ee, Yeni bir fotovoltaik güneş paneli endüstrisinde yepyeni bir şey olmuş. Ee, güneş ışınlarını doğrudan doğruya hiçbir atlama yapmaksızın hı hı. elektriğe dönüştüren ilk araç yapılmış. Nasıl? Bayağı. Evet. Yani bu geceleri de çalışıyor. Geceleri güneş ışınlarında çalışıyor. Evet. Hadi canım. Evet aynen öyle. Sen e, Hür Kuş'tan Solar Impulse 2'ye atlarsan... Olur mu öyle şey ya Ben de bunu atlarım. Adı e, Solar Reserve diye bir şirketten bahsediyoruz. Pil de mi yokmuş? Direkt enerji haline mi getiriyormuş? Nasıl oluyor ya? Ve inanılmaz fiyat düşüşlerinden dolayı da olduğu gibi... Güneş enerjisi piyasasına girmiş, yükseliyormuş, fiyatlar ne kadar düşmüş son 25 yıl içinde biliyor musun çeyrek yüzyılda yüzde 99 güneş enerjisi fotovoltaik enerji. Şey. Evet ve sadece 2008'den bu yana yüzde 80 düşmüş. Efendim düşmüş de kime düşmüş? Üreticiye mi Üretici... düşmüş, tüketiciye mi düşmüş? Evet. Yani tüketiciye düşmüşse Türkiye'ye biraz gelmesi biraz zaman alabilir. Üreticiye düşmüş. Üreticiye düşmüşse bunu tüketiciye yansımadan gelmesi de gene biraz hızlandırılabilir. Yalnız tabii çok da önemli bir destekçi olmuş. Bil bakalım hangi ülke Türkiye'ye yatırım yapmış mı buna? Bu, bu fiyat düşmelerini göre. En son nükleer yatırım yapmaya çalışıyordu da protesto gösterileri vardı. Türkiye'de ilk Olmamış. enerji evet, e, santrali ak ünlü. Ama Çin... Çin Solar Reserve şirketi Crescent Dunes diye de bir e, şey yapmıştı. E, tesis kurmuştu. E, şimdi bu Crescent Dunes şirketi e, Shenhua grubuyla anlaşma yapmış. Dünyanın en büyük Kömür şirketiyle ne diyorsunuz? Yani Çin yapmayacak da kim yapmayacak? Bu fotovoltaik pillerde kullanılan rare materials denilen bu nadir materyaller olarak da belki Türkçeyi çevirebilirim yanlış da olsa. Ee, büyük bir çoğunluğu nasıl Türkiye'nin bütün bor yatakları varsa. Nadir metaller. Evet. Nadir metallerde de Çin'de var. Çin yapmayacak da kim yapacak? Ama bunu kömür şirketinin yapması çok daha güzel olmuş gibi duruyor. Evet öyle görünüyor. Bu çok önemli bir haber ama Türkiye bu işlerin biraz uzağında bunu da söyleyelim. Bu arada borla yapılan arabayla icat edilmiş. Öyle mi? O her zaman... O en son vardı. 7 ben, Kasım 2011 tarihli haberdi ama yakın zamanda tekrardan boru yakıt olarak kullanılan araç iyi, imal ettik diye ben bir şeyde yapmış. kaldım. 1998'deki e, bor haberlerinde kalmışım. Kaçtaki? 1998. 98. Pardon. 1994'te radyo açılmadan önce takip ediyordum ben. Bu da Türkiye'nin büyük yatırımlarını ve emperyalizmin nasıl bor kaynaklarını Türkiye'nin elinden almak peşinde olduğunu 100 yıllık oyun bozulacak ama merak etmeyin İnşallah. 2023 İnşallah. itibariyle. Allah. neyse havalimanlarıyla ben devam edeyim müsaade ederseniz ee, hava mı? Oymapınar vaziyeti var Oymapınar? Evet Oymapınar'da Danıştay Oymapınar Barajı'nın Cengiz inşaata bedelsiz verilmesine karşı çıkınca Adalet ve Kalkınma Partisi iki kez kanun değiştirip ortadan e, e, hukuksuz düzenlemeleri anayasa mahkemesi iptal edince hükümette geri adım atmadı. Yani e, danıştay ve anayasa mahkemesi kararları Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından hiçe sayıldığını söylüyor. E, Çetin Osman Budak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mehmet Cengiz'e ait Cengiz inşaata kalkan olduğunu anlatmış yandaş müteahhitlere hukuk işlemiyor demiş bedava barajla 3-4 kat haksız gelir elde ettiğini vurgulamış bakan da açıklama yapmış Maliye Bakanı soru önergesi verince ...barajı geri alın demiş... ...bakan da almayacağız demiş... ...geri almaya dönük dava açmayacağız demiş... ...neden olduğunu bilmiyorum... Nasıl bir arada ilişki var... ...nasıl bir sevgi var anlamıyorum ama... ...Türkiye'nin büyük ihalelerini Cengiz İnşaat'a veriyorlar... ...vergi borçlarını siliyorlar... ...üstüne üstelik böyle haberler de çıkıyor... Yani... ...ve Cengiz İnşaat'ın da... ...Panama belgelerinde her tarafta belgeleri vergi kaçırdığına dair şeyler de çıkıyor. Hadi gezi öncesinde nasıl gördüğünü, dünyayı ve Türkiye'yi nasıl gördüğünü, dünyayı boş verin, Türkiye'yi nasıl gördüğüne alakalı olan ses kayıtları da ortaya çıktığından bahsediliyordu. Tabii hepsi bunların foto montaj, yok ses montajı, sabotaj, aynı zamanda kabotaj olduğu da söylendi bizzat en yetkili isimler tarafından ama neyse. Bu organik baba ben anlamıyorum. Yani hem vergileri gömün yurt dışına, aynı zamanda vergi indirimi de alın. Ee, ve küfredin küfredin, ihalelerin de en güzelliğini alın ama hala aynı şekilde kaldığınız yerden Aynen devam edin Şimdi başarı e, gerçekten büyük bir başarı biraz da şeyin üzerinde duralım dün e, mantıklı bir e, şeye sonuca varmak için çalıştık panama belgelerinde Cengiz İnşaat var mıydı? vardı ha, e, biz tatildeyken Panama belgeleri üzerine çok ayrıntılı Belin Ünkür'ün yazı dizisi tamamlandı. Son derece ayrıntılı bilgiler vardı orada. Altı şirket kurulmuş. Evet evet. Oh, Şimdi, şirketi. evet. Mehmet Evet evet. Ona tekrar o, o dönebiliriz. Yani. Ama benim üzerinde durmak istediğim çok önemli bir konu var. Bugün Hasan Cemal de yazmış ve tebrik ediyor şeyleri. Yüksek yargı mensuplarını çünkü tarihinde ilk defa olarak bir şey yaptılar. Gösteri. Protesto gösterisi yaptılar. Bu çok derece önemli bir şeydi. Ve haklarında soruşturma açılmış. Yok canım kim yazıyor? solhaberportal.com. Yok solhaber.com. Evet soruşturma kim solort yargıçları yargıçlar mı soruşturacak? Yüksek yargı organı en multadan. yüksek yargı organlarının şeyleri. E, tepki gösteren 21 Yargıtay ve Danıştay Gülsü hakkında soruşturma başlatılmış. Soruşturmanın gerekçesi mesleğin şerefine aykırı tutumda bulunmakmış. Mesleğin şerefine aykırı. Hmm. Evet. Şimdi çok ilginç bir durum vardı dün. Bu şey tarihinde ilk defa oluyor bildiğim kadarıyla sen araştırıp acer gazeteciliğinde bulabilirsin ama yargı Türkiye'de yargı tarihinde modern Türkiye tarihinde ilk defa böyle bir şey oluyor topluca yüksek yargıçların gösterisi ve e, Yargıtay ve Danıştay üyeleri adına hazırlanan açıklamada Yargıtay 5. Hukuk Dairesi üyesi Salih Özaykut tarafından okunmuştu. Ve bütün bu düzenlemenin geri alınmasını, geri çekilmesini talep eden bir bildiriydi. Hukuk Devleti gazetecilere de dağıtıldı ve her türlü hukuk devletinin ilkesini, temel ilkesini, evrensel hukuk ilkelerini ayaklar altına aldığını söylüyorlardı. Peki şimdi soruyorum. Evet Selahattin soruyor. Tarihin bu en önemli e, yargı protestosunu evet. amiral gemisi. Hurriyet. E, nasıl nasıl Sevinçle. aldı? Sevinçle. Sevinçle karşılamış. Neyi? Haberi Hangi Türkiye'de bir ilk değil mi? Türkiye'de adı? ilklerin haberlerini ilk, ilk sayfadan çıkaran gazete değil mi Hürriyet? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yok doğru. Ama dün kaçtı kuruluş Hürriyet'in? Türkiye Türklerindir gazetesinin. Bir bakalım. Ee, bulamadık. Yokmuş o. 48'de doğmuş. Yok. Tabi ya. 48'de. 70 yaşında. 70 yaşında. Hı? Yaşlı bir amca. Neyse uzatmayayım bu konuyu. Farklı noktalara temas edebilirim. <gülüyor> e, efendim baktık yoktu. Yani sen bir hürriyet okuruyorsun. Tabi her zaman. Selahattin'le beraber oturup sabahdan akşama hobi olarak hobi olarak hürriyet okuyorsunuz. Evet. Özellikle de köşe yazarlarından yakından takip ediyorsunuz. Ertuğrul Özgök bir numaralı favorimiz. O eski genel yayın isim İsim vermeyelim lütfen. Tamam. EÖ. Eee <gülüyor> Peki bunu haber değeri olduğunu görmemiş. Yani yargıtayın önüne çıkıyorlar. 21 yargıç yanılmıyorsam. Ve bu iş bitmiştir, çökmüştür diyorlar. Ve Türkiye tarihinde ilk defa böyle bir şey yapıyorlar. Bunu haber değeri olarak görmüyor. Hürri Unutmuşlardır de. efendim. Peki köşe yazarları ne yazıyorlar bunun üzerine? Onların değişleri vardır. Bütün dünyayı yorumlu ne yazıyorlar? yorumluyorlar. Hepsi her gün. Ahmet Hakan yazm Ay, ah, yazmamış mı? isim vermeyelim evet yani yaz o hala şeyde on man bu durumda sefa süren suudi prensle açık mektup yazmakta kaldı hmm. şimdi bu, bu konular var yani merak ediyorsun bu konu yok peki milliyet var? o konu hakkında Milliyete da detaylı bir ne vardı milliyet kaç yıllık kast ona bir bakayım basında güven esası peki bunu görmemesi hürriyetin görmemesi tekrar dönelim doğan grubunun yayın ülkelerine aykırı değil mi kadar önemli bir haberi atlaması. Efendim bu soruyu soruyorsunuz her sınavda ama ben de cevabımı aynı şekilde veriyorum. Hürriyetin genel yayın ilkelerine aykırı herhangi bir durum Türkiye'de yok. E niye asıyorlar onu duvara o zaman? Hangi neyi de asıyorlar duvara? Yayın ilkelerini çevirip pardon. Evet yokmuş. Ee, Minnyete de yoktu. Haber Türkiye baktık. Haber ne zaman? Haber Türkiye. Türk'te de Haber ve Türk olarak... 1926 yoktu. yılında kurulmuş Milliyet'te. Evet. Hatırlatalım. O daha büyük. Yok Haber de... Yani kağıdı da kaliteli. Sabahta yoktu. Sabahta yok muydu? Yoktu. İş değilse böyle paralel hakimler, paralel yok, yargıçlar hayır, gibi yoktu. değil mi? Yok, yoktu. Allah Allah. Akşam, sabahtan akşama geçtim. Orada da yoktu hiç. An i̇lk sayfalardan bahsediyorsunuz değil mi? Evet, birinci sayfadan. Tamam. Birinci sayfa. Kapa. Front page. İngilizcesiyle. Evet. Yes. Star'a geçtik oradan. Basının yıldızı yoktu. Nasıl yok ya? Emin yok. misiniz? Onlar nasıl kaçırırlar böyle? Abi? E, tarafta Taraf ya. vardı. Yargıda cübbeli protesto diye. Ender gazetelerden biri. Tarafta de. olmayan şey şuydu. Gazetecilik suç değil şeyiyle ile çıktı birçok gazete. E, dün Gazeteciler yine adliyede. Gazeteciler Cemiyet'in raporuna göre Haziran ayında 23 gazeteci hakkında adliye işlem yapıldı. 32 gazeteci şiddet gördü. 1500'ü site engellendi diyor. Mesela bu bilgiyle beraber biliyor muydunuz gazetecilik suç değil logosu birçok gazetede vardı. Cumhuriyet gazetesinde vardı. Özgür Düşünce'de vardı. Yarına Bakış'ta vardı. Yeni Şafak'ta yoktu ve diğer gazetelerde de. Hürriyette var mıydı? Hürriyette, yani, hürriyette olmaz böyle şöyle. Hürriyette yer yok çünkü onu koyabilecek, logoyu koyabilecek yer. Bakın. Yok. Amiral armasında yoktu. Yok değil? işte. Yani 5 gün boyunca yani. taraf kasesinde yoktu. En önemlisi o. Taraf kasesi niye böyle bir logoya böyle bir dayanışmaya girmedi? Gerçekten şaşırtıcı mı değil tabii ki yeni taraf kasesi. Evet. Yeni taraf. Peki şimdi başka Her bir taraf. şeyden bahsedelim. Buyurun efendim. Yoktu. Buyurun. Neyden ne de vardı peki? Kimde vardı? Başka kimsede yok muydu? Cumhuriyet kasesinde olduğundan bahsettik. Var mıydı Cumhuriyet kasesi? Vardı. Tamam. Özgür düşünce de vardı. Başka? Ee, Şaşırtacak bir şey yok mu? Yok. Şey yeni istedim. Şafak'ta falan da mı yok? Yeni Şafak'ta yok. Şimdi ben hakimler haberine dönüyorum. Tam hakimler haberinden bahsediyorum. Ya, hakimler haberi Yeni Şafak'ta vardı. Ha, i̇şte. İşte vardı. Bir tek Kanki basında dediğimiz şeyde bir tek Yeni Şafak'ta vardı ve bunu gözlerimiz yaşararak. Tebrikler Yeni Şafak. Yargıtay'da bildiri şovu demiş. Sonuçta ermişler. FETÖ'cü savcı Muammer Akkaşık ne? 25 Aralık darbe girişiminden sonra adliye yönünde bildiri dağıtarak imza attığı skandalin benzeri Yargıtay önünde yaşanmış. <gülüyor> Bu haberle alakalı olan tek şey, kelime benzeri mi? Benzeri evet. Yani giriş Yok, cümlesi bunu mu yapmışlar? Bir kelime daha var. Yargıtay kelimesi. Ha, Yargıtay ve benzeri. Giriş cümlesi olarak gerçekten bunu mu kullanmışlar? Evet. Yargıtay'da bildiri şu paralel yapıya yakın Yargıtay ve Danıştay üyeleri Yargı paketini protesto et, etmek için bildiri yayın. Bence 28 Şubat sürecinden başlayıp girselermiş haberi daha iyi olabilirdi. Belki ondan önce Neyse, camilerin de, ahır yapılmasından da başlanılabilir. Öyle bir şey de varmış ya. Biraz saat, daha geriye böyle. Yarım saatimiz bitmek üzere. Hemen şunu söyleyeyim. Ee, al bakalım içeriden nasıl gelmişler Yenişe bak. Alayım efendim. Bak neler diyor skandal Sayfa diyor. kaçmış? Onda. Evet, bak bakalım. Mesela oh bir açtım yani. geldi İki şüpheli kaza on milyon dolarlık FETÖ uurgunu ikinci mua, e, muzafa muazzaf ha söyleyemem muazzaf asker tutuklandı savcı ve hakim için evet, kovuşturma izni abi, galiba abi. bu değil mi savcı ve hakim için kovuşturma izni değil mi yok o da değil Hı. mi hakim karşısına çıkacak fetullah terör örgütü üç eyalet dinçer mi nerede ya <gülüyor> Tehlikeli bir mesele STK'lar var. İsmail Kılıçarslan'ın köşe yazısı. Orada mı acaba? Nerede? Yanlış gazete verdiniz bana? Yok. Benim gazete. Çaktın. Selahattin Ben de çakayım. Gazete de yok. Yapmayın. Benim suçum mu? Ben Elektrikler yoktu. Yapacak bir şeyim yok. Yani gazete haber yok. Ben söyleyeceğim Ay, size. 14. sayfayı. Tamam açtım belki, 14. sayfayı. E, belki yanlış sayfayı göstermiştir. Hadi 15'e bakayım. Çok daha uzağa gidemez değil mi? Yok. Vatandaşları, <gülüyor> vatandaşları böyle kandırıyorlarmış, dilencilere para vermeyin diyorlar. Yılların mesleği, belki dünyanın en eski mesleğinden bahsediyoruz. Ağır bilanço deniliyor, trafik kazalarından bahsetmişler. 16'da. Yok efendim, benimle yok. alakası yok. Nerede? 14. sayfa yazıyor burada nerede? Yok. Yok mu? Manşetten verdiği haberi gazeteye koymamış mı? Yani. Evet. Yeni şafak. Yeni yanlış. Fejriati. Dalgındırlar. Yaz ayları ya, havalar sıcak. Herkes tatil etmek istiyor. Bir de Ramazan yeni bitti. Bunalımda da olabilirler. Peki son soru. Kaza oruçları da olabilir. Son küçük soru. Buyurun. Quiz sorusu bu. Bunları okuyan, okuyamayanlar nereden öğrenecekler bu yargıta haberini? Twitter mi? Televizyonda da pek. Ben seyretmiyorum ama herhalde seyredenlerden duyardım. TRT şifresi olduğu için mi gene bahane? Şifre <gülüyor> <gülüyor> Durum böyle ee, Hasan Cemal gayet ayrıntılı olarak bir yazı yazmış ve tebrik ediyor ee, ve bu durumu bu şekilde tespit edelim. Televizyonu izleyememinizin sebebi kanalların ortadan bir anda kaybolması olabilir mi? Türk Saat'tan gene çıkarılmıştı. Daha doğrusu çıkarılmaya evet, çalışılıyordu. Ben Can Erzincan Erzincan TV pek izleyemiyorum. Yalnız saray yargısına sonlarda. isyan diyor Hasan Cemal. T24'teki yazısında saray yargısı oluşturuluyor. Bu yoldaki adımlar hızlanmış durumda. Haklı olarak yüksek yargıyı tasfiye paketi olarak nitelenen yasal düzenleme sarayın onayını bekliyor. Bir başka deyişle de, yargının artık tümüyle sultanın iki dudağının arasında kalacağı günler çok yakın demiş ve Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında çarpıcı bir uyarı yaptı diyor onu aktarıyor. Gelen haberler içeçeci değil demiş Kılıçdaroğlu genel başkan. saraydan sabaha karşı hakimleri arıyorlar. Ne? Saraydan sabaha karşı hakimleri mi arıyorlar? Sabah sabah hakim aranır. 3.30 saat 3'te özgür de gece, var can, Gece reis can gece 3 sabah 3 mü? Sabah. Olacak karanlık. Gece işte gece 3. Özgür Orada gicidir. hakimlere soru soruyorlarmış. Elde etmeye çalışıyorlar. Vicdanı olan hakimlere sesleniyorum. Biz diktatör bozuntusunun tutsağı olursanız tarih sizi affetmez. Saat 3'te kim arıyor efendim ben o kısmını anlamadım. Yani yetkililer mi arıyor yoksa Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mı arıyor? Orası net değil. Saat 3'teyken bu işlerle uğraşıyorsa gerçekten biraz tatile ihtiyacı var demektir. Yolcu olsa gerek. Saat 3'te bir savcıyı yatağından kaldırıp bir şeyler sorabilirsin. Savcıyı mı? Saat ne 3'de? savcısı? Hakim özür dilerim. Alışkanlıktan savcılar kaldırılıyor genellikle Aha. saat 3'te. Ee, saat 3'te kaldırıp ondan sonra çeşitli sorular sorup mantıklı, rasyonel cevaplar bulabilmeye çalışmak gerçekten yorucu bir işlem olsa gerek. Ama bazı başka tarzda işlemler var. Ama Mesela, alışmış olabilirler böyle. Hakimler saat 3'te arayacaklar saraydan beni diye bekliyorlar. Daha normal bir saatte de bazı şeyler var. Öğlen 3'ü işte. Yemekten yok, sonra. Sabah şey soralım Selatin o Karadeniz değil mi? Mesela çay toplamak için saat kaçtır? kaçtır? Normal saat. Bilmiyor cahil işte. Yani cahil Köklerinden tabii. Öyle değil. Onlarda çay şeyi yok. Onlar çayla geçinmiyorlar. Ee, evet. köklerinden kopmuş. Neyse Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör. Bak fotoğrafta en solda yargıtay Başkanı İsmail Üştür Cirit, o da en sağda de çay toplamışlardı. O sabah normal bir saatte yapılıyordu. Üstelik de damalı, kırmızı örtülerle torbalara toplanıyordu. Gayet şık. Saray yargısı oluşturuluyor diyor işte. Bu yoldaki adımlar hızlanmış durumda. Bunun içindir ki saraya biat etmiş yargıçlarla demokratik hukuk devleti olmaz. Bunun içindir ki diye bitiriyor yazısını Hasan Cemal. Saraya karşı cübbelerini giyip sokağa çıkıp hukukun sesini yükselten... Ve demokrasi mücadelesine isimlerini yazdıran yargıtay ve danıştay üyesi 19 yüksek yargıcı yürekten kutluyorum diye bitiyor yazı. Durum bu merkezde yani bu ben sadece hürriyet okuyan birine çok üzgüyor. Neden? Ve bunları öğrenemiyor. Yani onların öğrendiği farklı şeyler var. Suudi bizden prenslerinin detaylı e, tatil maceraları. Bakayım bugünkü hürriyette ne varmış. Haber takibi de mi yapmıyor? Dubai Prenseslerinin makyaj malzemesi. Yok bugünkü hürriyet çalınmış. Ha pardon. Özel hayat bırakmamış. Kime? Hürriyet Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun hakkında kuş, kovuşturma izni verdiği İzmir'deki askeri casusluk davası savcısı Zafer Kılınç için müfettişlerin hazırladığı rapora ulaşmış. Yani bir de rapor sızdırılmış. Ulaşabildikleri bir şeyler var ama öyle demeyeyim. Yani. Var ama bu da çok önemli bir şey. Çünkü başka bir durumdan bahsediyoruz. Tamamen yeni bir girişim var. Şeyde Hakimlere karşı Askeri, askeri içinde bir operasyon var, ondan bahsediyor Hürriyet gazetesi. Pek durum budur. Evet. Birazdan devam ederiz dünyayı ve Türkiye konuşuyoruz. Özellikle çok güzel bir şey var. Acil servis abim. İngiltere'den. Bir, Birleşik Krallıktan. Yeni başbakan. Teresamey. Evet. Hoş geldiniz. Ama hangi Teresamey? Hangi tersan? Kaç tane tersan İki. Birisi porno yıldı. <gülüyor> Açık gazdı. Vardı benim ama sen başkasın anlıyor musun başkasın. Tut yıkarmı acıktı anneme küstüm tüm şehir bana küstü. Bir kedim bile yok anlıyor musun hadi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 deniz olur gülümse Sezen Aksu'dan çok bilinen şarkılarından birini çaldık. Sezen Aksu'nun gülümse. 13 Temmuz 1954'te doğmuştu. Türk popüler müziğinin en önemli isimlerinden biri, şarkıcı, şarkı yazarı. 40 milyondan fazla albüm satılmış evet, Türkiye'de popüler müziğin kraliçesi ya da minik serçeliği de biliniyor. Kendisi özellikle de sosyal konuları da derinlemesine ele alan şiir tarzı şarkı sözleriyle de çok büyük etki yaratmış. Yaratmaya da devam eden Önemli bir müzisyen ona da bir günaydın demiş olduk bu şekilde gülümse şarkısıyla. Bu arada bir dinleyicimizin uyarısı üzerine de tekrar baktık Hürriyet gazetesinde vardı eline boyuna ele alınıyordu diye bakmış Hürriyete tekrar açtık birinci sayfasına dünkü Hürriyet'in 12 Temmuz'un ve bulduk yanılmışız. Sağ alt köşede Yarım serç yapar 2, 3, 4, 5, 6 Kelimeden oluşan Cetvel lazım yani. Bir şey lazım. Evet bir santim boyunda bir küçük kutu 19 Yüksek Hakim'den Yandaş Yargı Protestosu şeklinde verilmiş. Hiçbir şey anlaşılmıyor. 18. sayfaya da bakıp artık daha fazla da Uğraşmak istemiyorum. Doğrusu Kimseyi uğraştırma uğraştırmak, dinleyicileri e, 19 yüksek hakim sokakta diye bildiri okudu diye vermişler. Ama çok önemli bir haberi böylesine küçük görmek kabul edilebilir bir şey değil. Medya ilkeleri açısından onu da belirtelim. Bizim bildiğimiz en azından böyle oluyor bu. Onu da düzelttikten sonra yolumuza devam edelim. Şimdi, e, Teresa May... ...meselesine gelelim... ...baya... ...Britanya'da... ...yeni bir... ...şey olacak... ...ne adına... ...Kraliçemiz... ...pardon... ...Başbakanımız oluyor... ...yalnız çok acayip bir şey... ...çünkü seçilmemiş... ...oluyor... ...son derece... Kayyum... ...kayıma benzer bir durum var... Yani çok tuhaf bir durum var. şiddetli, buvetli de eleştiriler de geliyor zaten, özellikle Liberal Partiden ve başka taraflardan ciddi de eleştiriler geliyor çünkü hiçbir seçime dayanmayadan gelen bir şeyden bahsediyoruz. Öyle da Sterling yeni Başbakan Theresa May ile yine tırmanışa geçmiş. Evet. Önemli olan da o zaten. Evet. Şimdi Gwyn Dyer ilginç bir yazı yazmış. Bağımsız gazeteci. Çeşitli 45 ülkede makaleleri yaz, yayınlanıyor. Ayrıca da bir kitabı da vardı. Köysel iklim değişikliği ve bunun yaratacağı dünya savaşları açısından filan. Şimdi e, Gwyndaire diyor ki birazcık bir Shakespeare oyununa benziyor. Özellikle de Hamlet'in son sahnesini hatırlatmış. Yani bütün majör karakterler şiddetle ölüyorlar. Şiddet yoluyla yani kılıçla filan. Ya da zehirle ölüyorlar. Bütün karakterler, ana karakterler. E, biz de şimdi bir tane kaldı diyor. Karakterlerden Teresa May'i demiş. Yani Birleşik Krallık'ta 3 hafta bile olmadı diyor. Ya da Birleşik Krallık'ın %52'sinde en azından oy kullanan Avrupa Birliği'ni terk ettiler. Brexit deniyor. Fakat bütün Brexit liderleri sahneden çekildi diyor. Muhafazakar Parti'de her zaman zaten gaddarlığıyla bilinir ve partiyi bölme tehlikesine yol açan liderler yok sayılırlar, def diyor. İlk giden David Cameron oldu diyor. O kendisi zaten referandumu istemişti. Ve böyle Avrupa Birliği'nden yana bir sonuç çıkacak diye nihayet işte Avrupa Birliği karşıtlarına karşı nihai darbesini indirecek ve ağızlarını susturacaktı diyor. Tony Blair gibi bir danışmanlık yapabilir mi? Bu saatten sonra. Sonuçta Tony Blair da çok başarılı bir şekilde aydınlamıştır. Danışmanlığı Çeşitli şeyler, danışmanlıklar yapılıyor ya Suudi Arabistan'daki prenslere, Orta Doğu'daki çeşitli ülkelere. Diktatörlere, Kazakistan, Diktatörlere, evet. Kazakistan diktatörünün baş danışmanı şey. Tony, Tony Blair. Blair. Evet ve üstelik de oradaki bir jenosit var. Unuttum şimdi Kazakistan'da adını. Kazakistan'da mı? Evet. Kazakistan'daki soykırımı da nasıl atlatacağını anlatıyordu. Sonuçta, Sonuçta Nur Sultan Nazarbayev'e. Doping kullanmamış bir danışman. Burada David Cameron'ın danışman falan değil. Ona başka bir görev var. İşte bak kendi ağzından düştün tuzağa. Değil mi? Hep öyle oluyor zaten. Evet. O bu şeye olta atmış vaziyette. NATO'da yüksek bir göreve getirilecek. NATO'da? Evet. Hmm. Ya kendi olduğu zamanda nükleer silah yüklü olan Rus Rus uçakları İngiltere hava semalarında dolaşırken çeşitli varyasyonlar yapıyorlardı. Bunları mı anlatacakmış? nasıl Ruslar geliyorlar hava sahamızın içerisine diye. Neyse evet. Kendi deneyimi yaptı. <gülüyor> evet, NATO'da gitti. da ilginç işler oluyor bu arada. Ve, ve, ve lüzumsuz ölümcül bir kaza sonucu gitti diyor. Cameron kendi kabine üyelerinden hükümet üyelerinden bazılarına da Brexit için kampanya yapma izni verdi. Onlar da böyle sonunda e, derslerini alıp dönecekler diye düşünüyordu ama hiç hesap olmadı. Ayrılalım kampanyası kazandı. O zaman da ertesi gün verdi referandumda. Ama Ekim'e kadar kalacağım dedi. Bir de bu vardı. Hı. Bu biraz artık Shakespeare'in trajedilerinden komedilerine doğru da bir eğilim var. Bunu ben söyledim. Gwen değil. Oradan ...partiye yeni bir lider seçimi... ...şey oldu. Çünkü şunu diyor... ...üç ay süren... ...bir siyasi felç... ...durumu olacaktı. E, buna da kabul edilemezdi. Kendi... Mes ...meselesini zaten NATO ile... ...halledecek. Ondan sonra da katliam... ...başladı diyor işte. İkincisi Brexit yana olan muhafazakar liderler Cameron'ın yerini alacağını sanıyorlardı. Özellikle de Boris Johnson eski Londra Belediye Başkanı Brexit kampanyasında başındaydı diyor ve muhtemelen o kazandırdı diyor. Çünkü bir milyon ekstra oy gerekiyordu. Onu da kazandıran Johnson oldu diyor. Boris Johnson. Evet. Türk. Rusya Türk. Ama İngiltere'nin e, vatandaşı Londra Belediye Başkanı. Evet. De. Ali Kemal'in torunu. Boris. Boris. <gülüyor> Fakat <gülüyor> gitarı, de, değil mi? tamamen evet tamamen bu zaten çok hoş bir yazı olmuş Gündahir'in <gülüyor> ki Shakespeare üzerinden okumak e, çünkü şoke oldu diyor ve e, ülkeyi Brexit sonrası bu yaban ortamına sürükledi ne yapacağını hiç bilmiyordu kendisi açıkça şoka girdi ve kaçtı gitti diyor. Dört gün sonra referandumdan o zaman yerine kim vardı aday Michael Gove Adalet Bakanı Hı. yani Türkiye'deki Adalet Bakanı ile karıştırma çok daha etkili bir kişi o Bekir yani. Bozdağ gibi değil o da Michael, etkili de kendi çiftliğinde evet. bu da öyle Michael Gove darbe planladı diyor Johnson'la Boris'e evet silahsız ama değil mi silahsız. Yani Johnson'un kampanyasını o yürütecekti muhafazakar parti başkanlığına ve başbakanlığa fakat birden aniden yok Johnson bu işi yapamaz. Ben yapacağım dedi diyor. <gülüyor> Michael Gove ve Johnson çekildi ve muhtemelen de memnundu bundan diyor. Fakat Gove'un Adalet Bakanı Gove'un ihaneti o kadar açıktı ki kendi muhafazakarları bile onun aleyhine döndüler diyor muhafazakar partideki arkadaşları. Dostları. Dostları. Sırtından vurmuş. O da gitti. Sırtından vurmuş. Arkadan geldi Nigel Farage. Bu da komik unsur olarak diyor oyundaki e, UKIP'in partisinin o da kaçtı. Çünkü ben hayatımı yaşamak istiyorum dedi diyor. iki hafta içinde bütün Brexit'çiler gitmişti. Bir tek Andrea Leadsom kalmıştı. Hı hanım. Ama o da e, baya sağlam Brexitçi. E, Parlamentoya yeni girmiş biri. Ama zaten e, şansı yoktu diyor. Çünkü o kadar aşırı görüşleri varmış ki sadece Hristiyanlar evlenebilir. Gaylere, ev, lezbiyenlere evlenme şansı yok. Ayrıca meşhur İngilizlerin en meşhur şeyi nedir? Geleneksel. Fish and chips. Doğru. İkincisi, İkincisi tilki abı. Tilki abı. Aa, Evet ya yani. Borularla tilki abı. Onun geri getirilmesini istiyormuş. Borularla mı? Yani borular çalınıyor. <gülüyor> korkutuyorlar. Hayvanları kaçırıyorlar falan. Ab Anladım. boruları. Kraliyet abı. Evet. Tilki abı geri gelsin diyormuş. Fakat seçim vadi değil bu değil mi? Yüz bin muhafazakar parti üyesi para veriyorlar seçtiriyorlar orta sınıf üst orta sınıf gayet muhafazakar grup 60 yaşlarında ona da baskı yaptılar biliyorsun o da anne olmayan kadından başbakan mı olur filan dedi o da gitti ve son kalan bir tek kadın mey kaldı şimdi tabi mey kaldı evet bir süre zaten Jeremy Corbyn'e de korkunç bir saldırı var. Ee, İşçi Partisi de onunla meşgul. Rahat edecek diye gidiyor. Deli Telegraf'ın manşeti işte İngiltere'de en iyi anlaşma olarak duyurmuş aynı zamanda May'in e, bu başkanlığını, başbekanlığını. E, gazete May'i zarif, ciddi ve son derece itidel sahibi aynı siz e, olarak nitelendirmiş. Benzerlikleriniz benzer de var yani o kadar da şey yapmayalım. Evet. Gardien de şey demiş yani burası artık zalim bir şekilde açık ki bir plan plan yok Britanya ne zaman çıkar gelecekciğim herhangi Avrupa ile ilişkilere için bir plan yok ve bu May içinde tamamen doğrudur diyorlar bu arada da İngiltere'de mailer karışmış işte asıl bu. İngiltere'nin yeni başbakanı olmaya hazırlanan Tereza Terzameyler Tereza konu... karışmış aslında. Porno yıldızı ve <gülüyor> model Tereza isim benzerliği sosyal medyada karışıklık olmuş. Yüzlerce tebrik mesajı atılmış. İsterseniz bu konuya girmeyelim notunuzu kıralım. Niye? İtidar sahibi değil miyim? <gülüyor> İkinci Demir Lady olarak ismini duyuran May ise modelin gölgesinde kalmış. Bak hangisi daha güzel? karar ver. Tabii ki bizim muhafazakar parti <gülüyor> adayı değil mi? Tabii bizim May daha güzel. <gülüyor> bizim May. ondan sonra ben başbakanım. Yani. Ben İngiliz bir modelim. Başbakan değil notunu düşmüş. Bu durum ne kadar cahil insanların olduğunu gösterdi demiş. O model o foto model ve porno. <gülüyor> İsmini olan. değiştirsin. Bir, bir harf farkı var. Bir aş. Aynen az zaman tamam. Onun için değiştirmesine de lüzum yok. Tereza birinde, bizim Tereza'da açlı, öbürü açsız. Tereza diye yazıyor. Şimdi yazı bitiyor. Bu ne plan var, ne program ve tam bir kaos var Avrupa'da da filan. Fakat mesele yok diyor. Çünkü neşelenin diye bitiriyor yazısını Gwyn dair Peki. Bugünkü Türkiye'deki gazetelerde yakın. Hayır. Şimdi eğer Angela Merkel'de Almanya'nın şansöyyesi kalırsa Hillary Clinton'da seçilirse Yes. Kasım'da Michael o zaman David. yılın sonunda 3 büyük batı ülkesinde 3'ü de kadınlar tarafından yönetilmiş olacak. Belki onlar çözerler dünyanın durumunu diye bitirmiş. Ya Donald Trump'ta Mr. Boris gelse iktidarı. Aynı şekilde Merkel'de devrilip Yok, yerine olmaz. Şimdi 5 x ile başladık. haddim Dimeon'da. Sarışın bir Alman gelse mesela bütün sarışınlar aynı şekilde. Ama erkekler ikisi tarzı olsa. Yok, 3 kadın. Evdeki, Evdeki ben de şeye. buradan olmasınlar. Açık kastin acar Hı. muhabirlerinden biri olarak gön dair'e bir katkıda bulunmak istiyorum kültürel bir katkıda. Hadi ee, şimdi hamletle başladık, Macbethle bitiriyoruz. Macbeth birinci perde, sahne bir. Açıklık bir yer. Gök gürler, şimşek çakar, üç cadı sahneye girer. Birinci cadı, üçümüz bir daha ne zaman buluşalım? Gökler, gürler, şimşekler çakarken mi yoksa yağmurlar yağarken mi? İkinci cadı, karışıklık sona erdiği zaman, çarpışma yitirildiği ya da kazanıldığı zaman. Üçüncü cadı, bu iş gün batmadan belli olur. Birinci cadı, yer neresi olsun. İkinci cadı, şu fundalık başı. Üçüncü cadı, orada makbeti de görecektik zaten. Birinci cadı, karakedi geliyorum. İkinci cadı, kara kurbağa çağırıyor. Birinci cadı, derhal geliyoruz ve hepsi birden. İyi kötüdür, kötü de iyi. Uçalım sisli havada, puslu havada. Sisli, sisin içerisinde yok olurlar. Nasıl? Yani soluğum kesildi. Diyeceğim de zaten geçen sene sonunda Randap'a ben bulmuştum bunu. Siz acar <gülüyor> muhabiri olarak kendinizi ön plana çıkardınız da. <gülüyor> Açık Gazete Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Merhaba Cengiz Bey. Can günaydın. Günaydın efendim. Her şey yolunda. Mükemmel. Yani Suriyelilerin Türkiye'deki idari statüsü meselesi de halloluyor. oluyor. Evet. Biraz belki onunla, onu biraz fazla konuşma fırsatımız da olmadı. Bu mültecilik ve vatandaşlık verilmesi meselesi üzerinde. Bana emir verildi. Yani bu bir emir çünkü. Yani bunun daha önce bir istişaresi, nasıl olur, yollu, yordamı falan hiçbir şey belli değil. Güya Ankara'da aylardır bu konuyla ilgili çalışma yapılıyormuş ama kapalı kapılar ardında yapılıyor. Bir ikincisi, birisi emir veriyor. Yani onun da kim olduğunu biliyoruz. Vatandaşlığı alına dedi diyor. Ve bazıları için de vatandaşlıktan kovula, har edile, atıla diyor. Mesela gayrimilli olarak at edilen Kürtler için. Yani vatandaşlık alma ve verme... Orta çağda bir seniörün senyör, e, hakkı malum yani, tamamen o, o, o sistem işliyor Türkiye'de. Derebeğinin, yani, evet. Derebe, dere evet. Dere, evet aynen öyle. Seniör diyor alın alın bunu vatandaşlığa diyor <gülüyor> alınıyor atın diyor atılıyor. <gülüyor> evet. Şimdi bu e, yani, yalnız şöyle bir e, sorun var duvaratı tosladı. Bence çünkü AKP tabanı dahil e, muazzam bir tepki var bu e, vatandaşlık e, bahşedilmesine Suriyelilere. Yani e, tabii insanları da anlıyoruz. E, çünkü yani ekstra istihdam demek, ekstra iş gücü demek e, bayağı ciddi bir e, rakam. Çünkü 3 milyona yakın. Yok canım sadece 300 binle vereceğiz falan diyorlar ama e, yani tepki ortada ve bunun altından nasıl kalkacak iktidar belli değil şimdi e, yalnız işin şöyle bir şöyle bir boyutu var yani bu tepkileri bir kenara koyalım önemli e, dediğim gibi AKP tabanı da dahil bu tepkilere artı bir e, maalesef muhalefet de bunu yani e, hedef hariç e, tamamen milliyetçi ve defansif savunmacı bir e, ruh haliyle e, ele alıyor. E, bir takım e, insan, yani, kamuoyunda tanınan insanlar e, çıkıp ileri geri laflar ediyorlar, Suriyelilerle ilgili falan. O, o anlamda ortam berbat. Evet, ben tam bu noktada ben de ufak bir parantez için Bekir Coşkun'un mesela yazdığı evet, yazı. Var, Akıl alır. var falan korkunç yani. Evet Suriyelileri istemiyoruz. Bebek mamalarını cinsel gücü arttırdığı için yediler sevişmekte güzellerine yok. Bomba sesleri altında çeyrek milyon arttılar falan gibi son derece sözcü gazetesi, sözcü gazetesi değil mi? Sözcü gazetesi yazarı. Öyle bir yani kendisinin geldiği yer de öyle bir yer. Yani herkes onu vurguluyor zaten. Ne çabuk unuttun falan diyenler var. Neyse geçelim o korkunç yani. Evet. Ve, ama hava bu. Yani Konya'da da e, alakasız bir nedenden bir Suriyeli öldürüldü biliyorsunuz. Evet. E, bir de galiba orada Türkiye'li özdürüldü. Tam o kalkada falan. Tam bir kepazelik. Yani bunlar büyüyebilir. E, yalnız hastanelerin kapılarını tutmaya başladılar ve yani çok linç hepsi terk etsin ilçeyi filan şeyleri başladı. Konya'da, be, Konya'da Beyşehir'de. Evet Konya Beyşehir. Şimdi Şimdi bu mesele dediğim gibi yani bir tarafta bir büyük tepki çeken diğer diğer tarafta hükümetin işte oy devşirme ondan sonra nüfus mühendisliği çünkü Kürtlerin de Alevilerin ağırlıklı olarak yaşadıkları bölgelere yerleştirilecekler bir de bir, bir tuhaf bir faydacı bir yaklaşım var işte doktorlara hemen vereceğiz falan dedi dün Efkan Ala Evet en vatandaşlık meselesinden sorumlu olan bakan o biliyorsunuz. Ve yararlı faydalı yararlı, Suriyeliler evet. diye bir kavram attı ki artık evet, ne diyeceğimi evet. bilemiyorum hakikaten sözüm bitti o. Alaturka diğer taraftan öyle ip sapa gelmez bir şey ki yani kim ona da kim onu tayin edecek? Nedir bunun kıstası? Niye biri faydalı da öbürü değil falan yani saçma sapan yani çalışma yapıyorlarmış Ankara'da aylardır yani ben o çalışmaların son derece uyduruk ve yani hiçbir yani çünkü bu bilimsel bir mesele yani vatandaşlık verme, regularizasyon falan bu yıllardır pek çok ülkede yapılan bunlar için komisyonlar kurulur. çok geniş çapta bir istişare yapılır. E Cumhurbaşkan Cumhurbaşkanının tayini yeterli bilimsel kriterlere uygun değil mi? O, yani, onun yararlı dediği yararlıdır. Yani bunu atladım evet. Yani evet, bunu... bunu kaçırdım bunu evet maalesef. <gülüyor> yani tam biri ama bu hani şöyle bir şey var. Bugüne kadar her söylediği tut tuttu aşağı yukarı da yani veya ne istediğimle yani tuttuğunu farz ettik AKP tabanında ama bu, bu sefer ters etti. Böyle bir sorun var. Yalnız e çok hassas bir nokta var burada. Şimdi Türkiye'nin e yani. E layi yani layikiyle uygulanan e, ve e, etkin bir e, göç ve iltica politikası yok ve bu düğmeye basılarak e, elde edilebilecek bir şey de değil dolayısıyla e, Suriyeliler e, bugün ateşkes olsa ve barış müzakereleri başlasa e, 10 seneden önce dönemezler Almanya da aynı şeyi söylüyor zaten yani 3 milyon insan var e, bunlara e, mülteci hakları üzerinden e, hayatlarını Türkiye'de idame ettirmelerini sağlayamadığın takdirde ne yapacaksın? Tabii ki vatandaşlık verilsin. Yani yanlış değil, ama istişare olmadığı için yani hiçbir e, denge ve denetleme e, sistemi e, işin içine dahil edilmediği için yani bir impact analysis yani bir etki değerlendirmesi yapılamadığı yapılmadığı için akıllarına bile gelmez ne olduğunu bilmezler o yüzden e, ters ediyor tabi ki yani bir de bir de bir komik yani taraftan yani bu istihdam e, meselesi olsun konut toki konutları olsun can sen soruriyeli olmak ister misin bu arada bak konut dağıtıyormuş adam toki deme efendim toki ha beğenmedin mi yo Hayır. Ama benim yükseklik korkum var. Ha ha işte. Çok evet, yüksek binalar yapıyorlar. Evet, beğenmiyorsun ya. Yani müstakil evden çıkıp böyle 16. kata suluk ulelilerin örneğinde olduğu gibi yaparlarsa ben biraz e, vertigo etkisine kapılıp evet, radyoya gelmekte zorlanabilirim. Valla istihdam. Yani Türkiye kendi insanına istihdam sağlayamıyor. Eğitim. E, Suriyelilere eğitim. Illaki çift dille olması lazım. Bugüne kadar Kürtçüyü engellemek için Hı. Eğitim Bakanlığı'nda asla böyle bir e, uzmanlık gelişmedi. Çift dilli eğitim. E, konut hangi birine vereceksin? 3 milyon insan var falan. Yani tam da bir Alaturkalık gidiyor. Ama diğer taraftan e, yani bu 3 milyon insanı e, Türkiye'de e, yani, işte, e, asgari e, koşullarda e, Hayatlarının idame etmelerini sağlamanın yolu da yok. Onu söylemek istiyorum. Evet. Ee, Peki, ben de ufak bir soru söyleyeyim. Ahıska Türkleri'ni de alacaklarmış vatandaşlar. O Vallahi nedir? Şimdi... Vatandaşlığı alma, vatandaşlıktan atma meselesi dediğimiz gibi yani derebeylerinin ve kralların hakkıdır. Ama Osmanlı'da ve bütün modern öncesi imparatorluklarda bu ziyadesiyle uygulanan bir politika bu yani alır, oraya öbür tarafa yerleştirir. Mesela bütün o krainalar, orta Avrupa'daki Krayna dediğimiz yerler sınır boyları, sancaklardır. Ve oraya devamlı kendi adamlarını yerleştirir. Köylü askerler falan. E, bu, Osmanlı da yapıyor bunu tabii. Çok kadim bir idari teamül bu. E, yani zorunlu iskan e, ve vatandaşlık. E, e, ama Ulus devletin ortaya çıkmasıyla veya çıkarılmaya çalışılmasıyla birlikte Osmanlı döneminin sonunda Balkanlardan ve Kafkaslardan gelen göçmenler ki bunlar tamamen din ve soy e, temelinde e, alınıyorlar. E, bunlar Anadolu'daki dengeleri alt üst ediyor. Aynı e, tehlike bugün de var yani. Ermeni soykırımının, ondan sonra Rum pehcirinin, yani Hristiyanlığın Anadolu'dan silinmesinin ardında bu, bu, bu tip vatandaşlık ve zorunlu iskan politikaları var tabi. Ee, bir, bir de unutmayalım yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı çok zor elde edilen bir vatandaşlık. Can yani öp başına koy bence. <gülüyor> Ne efendim bir daha söyleyebilir misiniz? Türk vatandaşlığı, Cumhuriyeti vatandaşlığı Türk kimliğinden bahsediyorum. Yani seçimlerden seçim, Seçimlerden sonra öyle denilmiyordu ama bir kasım seçimlerinden sonra herkes bu ülkeyi terk edip gitme ile e, alakalı paylaşımlar yapıyordu internette yani sosyal medyada. Buyrun, işte. Ama e, yani şimdi de değerini... bir şey olmaya başladı. Suriyeliler evet. gelecek diye e, şimdi bir değerli olmaya başladı vatandaşlık. Ya, ya işte, evet, şimdi değerlendi. Evet. evet. Şimdi, ama e, en zor vatandaşlık Tam biridir yani al, alması en zor vatandaş. Evet tabii. Tam biridir Türkiye Cumhuriyeti Şimdi bol keseden dağıtılıyor tabii ki da ilginç. Ama öyle her eline gelemine verilmez. Mesela 1964'te ki Rum Sürgününde ben sonra İstanbul'u, İmroz'u, Bolca terk etmek zorunda kalan Rumların Rumlara ve onların ailelerine asla geri vermiyorlar mesela yani çok zor veriyorlar. 1920-23 arasında geri gelmeye çalışan özellikle Suriye ve Irak'tan geri gelmeye çalışan Ermenilere de vermediler mesela o zaman. Şimdi torunları kalkıp ya benim dedem Maraşlıydı, Rica etsem geri verir misiniz dediklerinde asla yani duymazdan gelir kimsin sen diye bakar. Bir de işin şu, şu boyutu var yani bu Suriyelilere vatandaşlık Suriyelilere vatandaşlık iyi güzel de orada en az Suriyeli Müslümanlar kadar mağdur olmuş bir de Suriyeli Hristiyanlar var ki bunların ezici çoğunluğu Anadolu'lu. Köken itibariyle. Kimsenin aklına geldi mi mesela böyle bir şey? Hayır. Çok evet. önemli bir konu bu. Laskeye Özgür soru evet. Ordusu ve diğer unsurlar girmeye başladığı zaman böyle bir tartışma olmuştu. Oradaki Ermenilerin durumu ne olacak evet. diye. Ama sonradan evet. onlar da bizim e de, o, sınır köyü kabulümüz demişliyorsunuz. Kasap, kasap, evet, kasap. Evet, Ondan Kesap. Ondan bahsediyorum. Kesap. E, kesap e, kesap'ta ne oldu? Unutuldu gitti. Şimdi o geri alındı tabii ama o kesabı mahvettiler. Ermeni köyüdür. Ee, ve tam sınırdadır. Evlerden çaldıkları bütün e, beyaz eşyayı ondan sonra Antep e, pazarlarında gördüler. Hmm. Evet. evet. Bunu burada kapatalım. Ahıska Türkleri'ne e, <gülüyor> Ahıska Türkleri Ahlat'a yerleştirildi. Biliyorsunuz Ahlat Fıdır'la beraber e, MHP'nin Kürt illerindeki kalelerinden biridir. Orayı pekiştirmek amacıyla oraya yerleştirildiler. Çok küçük rakamlar tabii. Yani çok kalabalık bir unsur değil. Ama onlara da vatandaşlık verilecek gözleri aydın. Evet, bu politikamızı büyük bir onurla savunuyoruz demiş bakan hala. Hiç de tereddüt göstermiyoruz ifadesini kullanmış. Güzel. Şimdi en yak yakın zamanda 80'lerin sonunda hatırlarsanız Bulgaristan'dan Bulgarlaştırma politikası sonucunda gelmek zorunda kalan soydaşlara verilmişti. Naim Süleymanoğlu. Süleymano. Evet. <gülüyor> o o da ama altı, epey o zaman gitsel git, bir e, vatandaşlık uygulamasıydı. Ondan evet. önce de hatırlar mısınız bilmiyorum. Kenan Evren bir e, Pakistan ziyaretinde orada kırgızları görmüş az, e, tabii Afganistan'dan gelen Pamir'den gelenler onları yerleştirdiler bir de Erciş'e hmm. Van'a hmm. ee, ve üstelik ondan sonra da onları ne yaptılar biliyor musunuz? kuruş yaptılar evet. Evet. bazı Türklerine evet. de böyle bir şey düşünüyorlardır evet Allah'ın emri evet. <gülüyor> evet peki bu böyle bu mesele bu. Bir de dış politikadan bahsedelim diyorum. Şimdi bu dış politika meselesinde e, bazı e, hükümete e, yaranmaya çalışan e, uzman kalemler öyle diyelim, e, ad vermeden e, işte ortalığın birden bire gülük gülistanlık olduğu ve bütün meselelerin e, şıkın işi halle olduğu ve halle olacağı üzerine yazılar yazıp duruyorlar. Yani hakikaten Allah akıl fikir versin herkese. Bir kere bütün bu dış politikada atılan e, adımlar, olumlu adımlar şu bu neyse. Tamamen zaaftan, güçten veya haklılıktan değil. Yani ne siyasi, ne askeri, ne ahlaki anlamda bir üstünlük üzerinden atılmış adımlar değil. Bilakis tamamen yani hem siyaseten hem askeri anlamda. Özellikle Suriye Kürtlerinden bahsediyorum. Hem de ahlaki anlamda tamamen yerlerde sürülen bir dış politikanın sonucunda atılmış e, adımlar bunlar. Zaten bakıyorsunuz kimlerle barışıldı diye sadece güçlülerle barıştılar. Çok ilginçtir yani İsrail, Rusya, e, Mısır e, yani çok güçlü bir ülke değil ama herhalde birileri ya Orta, orta Doğu'da Mısır'ı dışlayarak bir politika yapılamaz böyle bir hüsnü kabul vardır. Ama ne olur şunu dikkate alın dediler herhalde ki onlarla da Suudlar aracı onlarla da görüşüyorlar anladığım kadarıyla Kahire'yle. Keza Şam'la yani Cezayir'in arabuluculuğunda buluculuğunda da Şam'la görüşülüyormuş. Yani tam bir fiyasko'nun tescili ve kanıtı İsrail meselesi öyle böyle değil yani bir kere iki yalnızın birlikteliği yani ortodoksun iki yalnızı sırayla Türkiye e bu özür ve tazminat meselesi çok büyütürdü tabii ama bu normaldi yani no, normal olmayan özür dilememekti. E Gazze'de e, işte Aşot Limanı kullanılacak ve Gazze'ye girecek falan şimdi hemen bir heyet yolladılar. Elektrik e, ihtiyacını efendim bir şey yapmak için e, tartmak için yani tamamen İsrail'in kontrolünde e, bir e, Gazze içinde çıkartması yapılacak. Ve daha Ama... e, pardon burada bir ufak evet. parantez aç, açabilirsem yani ayrıca da İsrail'in işgalini uluslararası hukuka e, belki evet. en temel aykırı olan İsrail'in e, bu işgalini ve şeyini de e, ambargo ve ablukasını Hı -hı. da <gülüyor> Şey Yalnız e, de meşrulaştırmış oldular. Tabii ki, tabi, tabi, tabi, tabi, tabi meşrula yani, e, bu Hamas'la ilgili yasaklar, yani e, başkonsolos çıktı gerine gerine İstanbul'da artık öyle şeyler olmayacak falan diye bir binevi şey verdi, talimat yani, verdi Hamas'la ilgili. E, Filistin davası zaten tamamen yani bu o, o da bir şarkurluğunu aldı satıldı bitti gitti e, bu gaz meselesi e, efendim gaz çıkacakmış da Türkiye üzerinden gelecekmiş de şimdi orada K K Kıbrıs'ta çok önemli bir makale yayınlandı güneyde tabi eğer birleşme olmazsa ki herhalde olmayacak e, Kıbrıs'ı atlatarak yani güneyi e, bypass ederek e, o gazın o fosil fosil yakıtın e, e, çıkarılmaz olsun tabii gelmez olsun o ayrı konu ama yani gelmesi mümkün değil e, Avrupa'ya veya kuzeye intikal etmesi bir de öyle bir e, bombon dağıtıldı bu konuyla ilgili de işte gaz geliyor oradan falan yani tam bir kepazelik tabii bütün bu real politik e, e, Efendim şeyler, analizler falan iyi güzel de beni beni en çok bu İsrail barışı sözüm ona veya yani bir araya gelmek işte ortaklıklar içerisinde veya sonucu olarak şu ilgilendiriyor. Türkiye'deki derin ve neredeyse genetik antisemitizme bunun bir faydası olacak mı? Soru soruyorum yani. Böyle olacaktır herhalde tabii. Yok her şey... Türkiye'liler e, Yahudileri sevmeye başlayacak. İHH özür diledi ama değil mi Cumhurbaşkanı'ndan? Ya da daha doğrusu kendisinin yanlış anlaşılmasından ötürü bir düzeltme yapmadı mı? Kim? İHH. İnsani Abi. yardım kuruluşu. İnsani yani, yardım Yahudileri Vakfı. sevecek mi Türkler şimdi? Söyleyin bana. Sevecek. Komşun seveceksin. Ya barışıyoruz İsrail. Gelelim Rusya'ya. Şimdi bu e, herhalde ticaret ve turizm okey. Ama yani şu yani orada da aynı şekilde yani eğer işte gaz satılır, tü, turist gelir, şu falan bunlar olur. Ama yani ne Kafkasya'da, ne Balkanlar'da, ne e, radikal İslam'ın Rus toprağındaki varlığı konusunda, ne Suriye'de ki e, Lavrov'a e, İşimiz daha kolaylaştı diyor. Ne demek o? PYD barış görüşmelerine artık kolaylıkla Türkiye'nin itirazı olmadan katılacak demek. Ne Kıbrıs konusunda ne bu shit adı verilen Şangay İşbirliği Teşkilatı konusunda ne son Varşova toplantısı yani son derece sert bir ee, Rusya karşıtı mesajla kapandı NATO'nun e, evet. Varşova toplantısı Türkiye NATO'da evet. yani düşünebiliyor musunuz? Yani ve, ve bu ülkeyle yani Rusya'yla yeni bir beyaz sayfa açılıyor. Yani kime yani ilmi siyaset fakültesi birinci sınıf talebesini anlatsan güler ya. Yani. Hayır daha da güzel olacak. Ee, bunu ben söylemiyorum yanlış anlama. Benim da benzetebilirsin ama değil doğrudan doğruya Başbakan Yıldırım'ın dünkü konuşmasından. Ey milletim daha da güzel olacak diyor ve şöyle başlıkları zaten Atatürk Havalimanı'nın saldırıdan 4 saat sonra hizmete açılması, açılması Türkiye'nin gücüdür diyor. Belçikalılar bunu yapamadı diyor. Evet yapamadı. Türkiye mahvoldu dediler. Halbuki yaptık diyor. Ondan sonra şeyleri de söylemiş. Filistinli kardeşlerimiz nefes alacak. Otellerimizde yer kalmadı. İnsanlar sahillerde kaldı diyor. 5500 ambulansımız var demiş. Ey milletim daha da güzel olacak diyor. Zaten dünyanın haberi yokken IŞİD'i de o DEAŞ diyor. Biz... Deaş diyor, a -şey, o, a o sonundaki a la şey, anonim şirket. Evet, Deaş evet. diyor, <gülüyor> de, onu da Türkiye, dünyaya başa bela alacak bir örgütün geldiğini biz duyurdu 2011'de diyor. Her şey... Ama şimdi bak, bütün bunlar tabi yani bir aklı başında olan bir insanın e, an, e, kabul edebileceği şeyler değil. gülüyoruz ediyoruz ama. <gülüyor> Yok. diye yani, işte gül... bir, bir, bir kitle var o gitse buna sonuna kadar inanıyor yani. Evet. böyle bir şey. Ya yani. yani maalesef. İnanmayı tercih ediyor metaoji diyor diyelim. Öyle. Her şeyde etmiyor bilmiyorum yani. Buna muhalefet de nereden gelecek? Yani bütün bu bu, bu palavralara muhalefet nereden gelecek? Yani devletinin devletin yarattığı toplumdan ve burjuvaziden mi gelecek yani? yani bu, bu da bir soru işareti olarak bir yerde duruyor. O tepkisizlik, o bütün bu olup bitenler bu, bütün bu oldu bittiler. Yani vatandaşlık dahil Kabataş e, o da bir e, oldu bitti. E, şimdi 28'inde kapanıyor. Al başına belayı kimle görüştüler. Evet En önemli transfer noktalarından bir tanesi İstanbul kentinin. Ne olacak oldu bitti. Ama e, yani buna kim çıkıp da e, bir dakika diyecek. Yok ki öyle bir e, dinamiktir. Diye. Bir pankart yapıştırmışlar ama hemen Kabataş'ın önüne. E, galiba perşembe gününden itibaren yanlış hatırlamıyorsam. Kapalı olacaktır yaya geçildiğine diye. Yani evet. bunun tarihine bir bakmak lazım ama duyuruyorlar bu şekilde. Sene de yani. sürecek oradaki inşaat. Evet. E, Topal'ın et parkındaki de Nusret Mayın Gemisi heykelinin mayınları kırıldı. Neden? E, çocuklar, çocuklar oynarken diyoruz. o dikenlerini koparıyorlar mayınları. Mayınsız bir mayın gemisi oldu. Çok üzgünüz. Yani, ben de bir soru e, sorabilir e, miyim Cengiz Bey? Sizin e, bunun vardır vardır abi. yerine e, hemen yer yani yerine koyarlar bence. Mayınları mı? Havalimanı gibi ne? yarım saatte. Evet. E, sizin bir bilginiz var mı Bahoz Erdal'ın öldürüldüğüyle alakalı? Ben hala o konuda herhangi bir e, kesin açıklamaya ulaşamadım da yani biraz önce açıklamayı da yaptı daha doğrusu Başbakan Yıldırım'ın paket açıklamasından bahsetti Ömer Madra. Ama o bu konuya da, parmak basmamış kendisi. Anadolu Ajansı'nın bir haberi vardı. Telhamis Türgüellerinin öldürüldü. Telham tarafından öldürüldüğü açıklandı. PKK'nın üst düzey isimlerinden Bahuzerdalın Anadolu Ajansı duyurdu bunu. CNN Türk'ten birçok kanala kadar e, bunlar aynı şekilde tekrarlandı. Hatta Türkiye'de sadece Bahuzerdal ile ilgili değil, e, yani olduğu varsayılan veya olabilecek olan veya üzerine düşünülen e, konular Türkiye'de basında e, hiçbir e, önlem e, sözcüğü kullanılmadan olmuş gibi yazılır biliyorsunuz. Bak, evet. Göreceğiz ama yani bu e, mesele e, ne anlama geliyor ki yani? Niye bu, bu kadar önemli? E, o belli değil tabii. Yani yani, benim açımdan şöyle önemli. E, Baha Uzerdal'ın öldürülme haberlerinin sonu gelecek açıs e, açısından. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani Bizim. IŞİD, Bağgadi'nin durumu da buna benziyor. Bağdadi gibi. Ee, peki ben sürede daralmışken iki e, tane vatandaş e, gazeteciliğini ben yaptım. Şimdi mayınsız mayın gemisinden bahsettim. Senden da, de bekliyoruz. Da, Leros'ta. Evet. Leros'ta e, bir ayaklanma oldu. Ağır, e, ağırlıklı olarak Pakistanlılar ayaklandılar. Şöyle bir e, bilgi vermek lazım. Yani 57 bin e, var ee, Yunanistan'ın farklı yerlerinde. Bu sadece Türkiye'ye yakın adalarda değil, her tarafta bu Makedonya sınırında İdomenide'de de e, var. Bunlar dahil yani bu 57 bin kişiye. O 57 bin kişinin e, Avrupa Birliği ülkeleri tarafından e, alınması yani iskan edilmesi gerekiyor. Asla böyle bir şey olmuyor ve e, geleceklerini ee, yani başlarına ne geleceğini bilemeyen e, mülteciler de e, yeter artık e, bırakın hiç olmazsa Atina'ya gidip biz başımızın çaresine bakalım diyorlar ve ayaklandılar e, ayaklanma bastırıldı hatta Kostan e, özel kuvvet falan geldi ama yani öyle bir çok yaygın e, bir ayaklanma falan değil Allah'a şükür. Tabi bu da vatandaş gazeteci bir evet, Peki bunları, <gülüyor> e, bunları iskan etmek için bu, TOKİ'den gönderemez miyiz bir ekip? Ben vatandaşlık düşünüyorum. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Boğaziçi bu... Üniversitesi oylaması sevkalade önemli. Herhalde e, konuştuk Konuşamadık da ama birazdan onun da önemi gireceğiz. Herhalde. Hayırlara vesile olsun bakalım ne olacak. Yani orada bir e, 300 e, kaç? 348. 48 oy almış birinci gelen e, Gülay Barbaros oldu mu yoksa sadece 40 oy e, alabilmiş olan hükümete e, yakın olduğu söylenen e, rektör aday mı? E, Cumhurbaşkanı'nın ve cumhurunu kazanacak. Yok şey. artık öyle şey olur mu canım yani. Öyle mi olmaz mı diyorsun? 308 peki? oy fazla almış olan birisini tercih edebilir. Bu demokratik de... olmaz. Ah doğru. <gülüyor> Hayırlara vesile. Teşekkür. Ederim. Görüşmek üzere. İyi Görüşmek görüşürüz. Görüşürüz. <gülüyor> Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Evet Şimdi birazdan e, Soma e, nöbetine de e, Seçil Türkkan'ın hazırladığı Soma nöbetine geçeceğiz Ondan önce de birkaç e, Şey de söyleyip öyle geçelim Bari e, Bir tanesi biraz önce e, Şeyin sözünü ettiği Gülay Barbarosoğlu meselesi daha doğrusu Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörlük e, durumu var o çok o, önemli Boğaziçi Üniversitesi tarihinde görülmüş en yüksek oyu almıştı Profesör Gülay Barbarosoğlu ve ikinci sırada da 40 e, oy alan bir profesör var geride de birkaç kişi bir ya da iki oy alan, yedi oy adaylar da vardı. Kendilerinin dışında birkaç oy daha alan ya da almayanlar da var. Fakat burada çok önemli bir mesele son derece demokrasinin tamamen ortadan kaldırılması anlamına gelir eğer bunun yökün ve Cumhurbaşkanının farklı bir adayı tarih gördüğü en yüksek oyu alan adayın yerine başkasını alan seçilmemiş olan bir adayı getirirse artık bu son nokta halini alabilir. İlk nokta değil ama. İlk nokta değil. Daha önce de takip ettik İstanbul Üniversitesi'nde ama bu 447 öğretim üyesinden 403'ü katılmış ve %86'sını oyların alarak seçimi kazanmış Profesör Doktor Gülay Barbrosoğlu. Ee, onun arkasından da Profesör Doktor Vedat Akkiray var. 40 oy alan. Ee, yani bu Ağustos ayında Cumhurbaşkanı YÖK tarafından sunulan isimler arasından atama yapacak diyor şimdi tarihin Boğaziçi Üniversitesi tarihinde en çok oy alan rektör adayı olduğunu söyleyelim. Bir de şeyden bahsedecektim. Demin Macbethle beraber kapatırken biraz şeye geldi, unutuldu. Teresa May'in en büyük özelliklerinden bir tanesinin ne olduğunu da sorayım. Zarif diye deyelim öyle. Porno yıldızı olandan dan bahsetmiyoruz efendim. Ha, Hayır, bizim terzemeydi. Evet, ee, çok ilginç özellikleri varmış. 2010'dan beri Home Secretary dedikleri İçişleri Bakanı gibi bir şey. Ee, bir kere bütün Britanya vatandaşlarının Birleşik Krallık vatandaşlarının toptan dinlenmesini, gözlenmesini öneren kanunu savunmuş ve getirmiş. Hı hı. Gözlemeci bir hanım. Snoopers Charter diyorlar ona. Yani e, herkesi gözlemek, izlemek mümkün olacakmış. Bir tanesi bir özelliği bu. İkincisi eşitlik, e, gelir dağılımı, eşitsizliğini gidermek ve daha eşitli bir, eşitlikçi bir toplum yapılması için bir e, o, Tedbirler alınması istenmiş, karşı çıkmış kendisi Neden? ve engellemiş. Eşitlik istemiyor demek ki. Hoşuna gitmiyordur. Üçüncüsü insan hakları ile ilgili. Zarif olduğu kadar faşistmişti. İnsan hakları ile ilgili de çok önemli bir şey var. Yani hükümetin yetkilerini insan hakları lehine kısıtlamayı öngören bir kanun ki Britanya'da son derece önemli. Ona da karşı çıkmış. Şiddetle yani insan hakları da istemiyor. Hatta kendi kabine arkadaşları bile, bakanlar kurulundan arkadaşları bile karşı çıkmışlar. 2013'te de bunu seveceksin. E, kast sistemini e, kolaylaştıracak vatandaşlar arasında büyük ayrımlar yapacak bir e, şeyi ayrımın ortadan kaldırılması kanununa da veto kullanmış. <gülüyor> Aleyhinde kullanmış. Yani eşitlikçi değil. Daha da önemli bütün e, mültecilerle ilgili göçle ilgili bütün kanunları veto etmiş. Renkarnasyona inanamam ama aklıma Margaret Thatcher geliyor. <gülüyor> Dahası var. Irak'ta Suriye'de, Afganistan'da ve Libya'da İngiliz askerlerinin, Britanya askerlerinin oraya müdahale etmesi kanunlarını da çıkartmış, yani şey etmişler, etmişlerdi, etseler de beraber yürürlerdi o yollarda. İşte böyle bir e, Theresa May var. Ben benim ben fikrimi değiştirdim. Porno yıldızının seçilmesini tercih ediyorum. Bunları gördükten sonra çünkü hem bölücü. ...hem liberal olmayan... ...özgürlük düşmanı... ...hem de hesapçı bir kadın demiş... ...mesela bunu söyleyen... ...liberal demokratların lideri... ...Tim Perrin. yani ...böyle bir şey seçilmemiş... bir se ...getirilemez... ...bu demokrasinin sonudur... ...filan diye de konuşuyorlar... ...Britanya'da ama bu perşembe bile... ...getirilmesi ihtimalinden... ...bahsediyorlar... Ben, İngiltere haberlerimiz, Britanya haberlerimiz şimdilik bu kadar. Açık, Açık gazete. gazete. Ayın 13. Onları devlet koruyor. Devlet neden bizim yanımız geldi? Neden bizi korumuyor? polisin biri Soma nöbetinden notlar.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 E şöyle 300 bin emeklinin yaşamını kaybetti. En büyük işin bahsediyoruz burada. İşte katliamdan bahsediyoruz. Katliam olduğu zaman insanlar çok ilgi gösteriyorlar, anlık olarak. Ne anlık olarak aletin 2500-2000 kişi girerken, şimdiki haberlerde sonu ile ilgili 150-200 net çıkıyor. Hı -hı. İlgi gösteren kişi sayısı. Hı -hı. Peki nasıl geri dönüşler alıyorsunuz siz? Siyolojik olarak birkaç kesim ayrılmış bir toplumdan bahsediyoruz zaten. Bizim okulumuzda hani illa bir kesimden bahsedemem bizim okurumuzda. Belli bir kesim çok ilgiyle yaklaşırken diğer kesim işte zaten kaderlerimizde, fıtratlarına var da gibi işte iktidarın vermiş olduğu... Söylenler senin karşına çıkıp yorum yazabiliyor. Zaten hani içsiyle ve elinde sonunda ölecektir. Tarzı yorumlar da gelebiliyor haberlere. Hı hı, yani hı. Biz olduğunca haberleri verirken hassas davranmaya çalışıyoruz. Daha çok hem hassas davranıp hem de insanların da çekmeye çalışıyoruz kullandığımız başlıklarla. Ama dediğim gibi yani okunma sayısı o kadar düştü ki yani haberi yapan için de üzücü bir hal olmaya başladık. Hmm. Özellikle peki ne taraflarından tutmaya çalışıyorsunuz siz bu haberleri? Elbette e, bir ne bileyim teknik kısmı var hukuki boyutu bir de insan Tabii. boyutu oluyor genelde. Sizin evet. tuttuğunuz tarafları. Yani neresi? dediğim gibi hani biraz hafif davranmaya çalışıyoruz ama insanların da ilgisini ne de istiyoruz. Çünkü yani herhangi bir futbolcunun herhangi bir şeyi ne 4000 kişi gibi ben girerken haber içme tıklarken son haberine 100 kişi, maksimum 150 kişi giriyor. Ve biz de hani bunu biraz daha ilgi çekici, sıradı ifadeler kullanmadan ama insanların da hani merak uyandırıcı şeyler, daha çok sosyal medyada paylaşırken yapmaya çalışıyoruz bunu. Hı hı. Mesela işte hani 301 kişi hayatını kaybetti ve bunun sorumluları ne olacak? Dava süreci nasıl ilerliyor? Hı hı. Mesela bir skandal rapor daha gibi bir başlık kullanabiliyoruz. İnsanlar o raporu merak etti. ne oldu, nereye gidecek? Hı -hı. sorunlara ne olacak bunu merak ettikleri istiyoruz Hı -hı. ama çok da yine de insanların içini çekmemeye başladı. Peki bu mesela 100-150 kişi dedik bu bir gün için o. nasıl bir rakamdır yani bir günün internet sitesi için hani günlük bir günün internet için düşük baya yani o yüzden biraz önce de soruyorum bir bizim bir hal başladı diye çünkü dediğim gibi yani daha basit bir haberde ıı, sıralamaya koyacak olursak böyle analitik diye kullandığımız bir şey de var bizim mesela anlık on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 ne bileyim bir toplantı ya da o gün işte sen şunu izleyeceksin, evet. sen bunu izleyeceksin gibi bir görev dağılımı halinde mi çalışıyorsunuz? Bir de Tabii kaç kişi çalışıyor? Yani doğrusu bir hafta önceden oturup hani önümüzdeki hafta veya ayınlar içerisinde hangi davalar var takip edilmesi gereken. Hı -hı. Eğer çok e, hararetli bir şeyse olaysa canlı bloğu dönüştürüyoruz ve dakika dakika saat saat vermeye çalışıyoruz. Bunu Soma için de ...yapmaya çalışıyoruz genelde. Burada çalışma işlemleri, sevdiğimiz görüşürüz, sevgimiz... ...genelde davaları yakından takip ediyor. Hı -hı. O bize anlık olarak e, mesaj yolluyor, haber veriyor... ...telefonla bilgi Hı -hı. geçiyor. Biz de onu anlık olarak vermeye çalışıyoruz. Hı -hı. Bir kişi genelde ilgileniyor herhangi bir konuda bizde bu davalarda. Genelde bir ilgileneniniz Hı -hı. oluyor zaten. Evet. Peki e, kaç kişi çalışıyor? İnternet departmanında 5 kişi çalışıyoruz. Şu. Peki bütün bu e, aynı zamanda gündemin yükünü de düşündüğümüz zaman sizin için zor bir süreç mi bunu izlemek? Nasıl bir süreç belki bu ya, kısa Ya bu genellikle de ben oluyorum aslında davaları daha tecrübeli olduğum için ben takip ediyorum. Ve bu hem gündemi de takip ediyorsun bir yandan hı -hı. ama bir yandan da neler yaşandığına da bakıyorsun. O yüzden çok ruhsal olarak bir çökünce uğruyoruz. Hı hı. Yoruluyorsun en azından. O kadar çok bilginin senin beynine işlenmiş olmasından yoruluyorsun. Ondan sonra zaten az insan okudu için bir şekilde bir izlenmiş oluyorsun. Yani. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim. Eklemek ben istediğin ederim. var mıdır senin de? Yok çok teşekkür ederim. Hoşçakal. <gülüyor> evet Deniz ile konuştuk Bir Gün Gazetesi internet editörlerinden ve şimdi de Evrensel Gazetesi'nden Mehmet Özer ile konuşuyoruz. Evrensel Gazetesi internet editörlerinden kendisi. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Kolay Teşekkür, Teşekkürler çok katıldığın için sana da. Şimdi Deniz'de de konuştuğumuzda aslında bir genel olarak haberleri haberlerin okunmasında düşüş olduğunu ve magazin haberlerinin aslında bakarsan tırnak içinde magazin haberlerinin daha önde olduğunu söyledi bize. 13 Mayıs 2014'ten bu yana haberlerin okunma oranları nasıl seyrediyor? Sen nasıl izledin? Bir de sana soralım bunu. Yani sadece...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 ee, davanın davadan bir beklenti olmaması yani davadan bir şey çıkacağına dair. Ya yani bugün davada ne olmuş acaba İşte suma katliamında e, parmağı olanlar yargılandığında ne çıkacak bugün? Acaba ceza mı çıkacak ki böyle bir beklenti yok kabuğunda. Ee, yani davalara olan güvensizliğin de haberlerin takibini azalttığını düşünüyorum açıkçası. Peki önemli. Ömerik... gitmiyordur yani davada ne olacağını.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 Nasıl önlemler alıyorsunuz bu haberlerin okunması için nasıl giriyorsunuz bu haberleri? Aslında, e, yani tam da biraz önce söylediğim gerekçeden yola çıkarak bize daha büyük bir iş düşüyor aslında. Şöyle, Hı. yani bu bu tür davalarda e, gerek e, hani işte bu, bu tür katliamlar da sorumluların yargılanması ya da tersinden diğer davalarda işte e, hani gazetecilerin yargılandığı davalarda. E, Kamu aslında bunlara ne kadar e, nedeni duyarlı olur, ne kadar takip ederse hı hı. E, o ölçüde aslında sonucu da et, etkileyebiliyor. Hı hı. E, Soma davasına da belki hani işin buraya kadar gelmesinin noktasını bir e, belki hayatın kaybedildiği sayısının çok fazla olması mahkeme üzerinde bir baskı oluşturmuş olabilir hı hı. E, ya da Ermenekte olmadı mesela evet. benzer bir e, şey e, yani burada da. E, tabii sayı çok fazla olunca artık belki de e, ceza vermek durumunda da kalacaklar patronları da ceza vermek durumunda kalacaklar çünkü bir yerde de kamuoyunu artık ikna etmeleri de lazım bir şeyler yaptıklarına dair hı hı. E, ikincisi de yani ilgi düşse bile yine de takip edildi sonuçta soma davası hı hı. E, biz de işte yıl dönümünde özellikle de, e, hazırladık belki sadece hani soma davası bugün şu oldu işte şunlar ifade verdi böyle dediler demekten ziyade de, her dava vesilesiyle e, Soma'da ve Soma sonrasında aslında Soma'dan sonraki sürece bakarsak 2 yılda e, Soma'da ölenden daha fazla işçi öldü. Evet. E, yani her yıl işte inşaatlarda e, bu tür haberlerde işte gizli Soma inşaatlar diye her yıl inşaatlarda ölen işçilerin sayısı Soma'daki ölenlere e, yakın takide aşıyor. Hı hı. E, yani Soma'yı sadece Soma'yla sınırlamayan haberlerle belki sınırlamayan e, hem genel olarak iş cinayetlerine ve iş cinayetlerinden sorumlu olanların yargılandıkları davalara hem de bu cinayetlerin e, tekrarlanmaması açısından ilgiyi ve dikkati e, uyanık tutmak açısından belki e, yani işte sıradan bir dava haberi gibi görmeyip e, gerekirse her seferinde işte manşet yapmak.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 Soma'daki bir dava haberini bazen bunu kendi ekranımızda görebildiğiniz için 20-30 kişinin okuduğunu görüyoruz ve üzülüyoruz tabii. Hı hı. E, ama yani çünkü takip edilmiyor. Hı hı. Bunda sadece insanların ilgisini yitirmesini nefretli olduğunu düşünmüyorum. Bir yandan aslında ilgisini yitirmiş durumda. Mesela ajanslarda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 Ee, şöyle aslında katliam olduğunda e, zaten hemen anında oraya giden bir ekip vardı. Bu ekip hı hı. elbette hani e, de e, kaynaklarıyla... E, oradaki yani tecrübesiyle, oradaki ortamı koklamasıyla bir kez e, elbette son haberlerini daha fazla yönelmeye başlamıştı. Fakat Hı -hı. aradan geçen zamanla değişen ekip ya da e, aslında hepimizin de bir şekilde bu konuyu bilmesi gerekmesi yani hala e, bir iki kişi üstlense de Hı -hı. yeri geldiğinde o insanların ofiste olmaması ya da başka nedenlerle diğer arkadaşlarımızın son haberlerini yapıyor ben mesela mümkün mertebe takip etmeye çalışıyorum son haberlerini. Bununla hmm. ilgili çok mesela güzel, hani dedim ya nasıl dikkat çekilebilir diye. Bunu hmm. örnek gösterebileceğim çok güzel bir şey var. Daha yakın zamanda çıktı bu. Şu an duruşmalar hala devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde biz şeyi öğrenmiştik. Biliyorsun ya patlamanın, yangının neden çıktığının anlaşılması için işte bilirkişi incelemesi yapacaktı ve hı hı. E, bununla ilgili bir takım numuneler, numuneler al, e, alınıyor. Evet. Bu numunelerin somakümür işletmelerinin çalışanlarına e, bilik kişilerin gözetiminde ama bizzat e, orada çalışan insanlara aldırıldığına dair haberler çıktı. Hı hı. Ve e, maden teknik arama e, uzmanları işte kamera kayıtları eşliğinde numuneleri açıyordu ve yani e, numunelerin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 skandal olur. <gülüyor> Günlerce konuşulur yani. Fakat e, ben bu haberi yaptığımda e, o, 34 kişinin falan okuduğunu gördüm. Hmm. Kendi sistemde. Mesela bu bir evet. örnektir. Aileler mesela. Biz, bir şey daha var işte. Gün nasıl dikkat çekmek için. Aileler zaten iki yıldır yalnız bırakıldıklarını dava süreçlerinde yalnız bırakıldıklarını yıl dönemlerinde yer alğmur bırakıldıklarını söylüyorlar yıl döneminde yıl dönemlerinde özellikle somada da bunu birebir gözlemleyebiliyorsunuz. biliyorsunuz bir tarafta aileler yürüyüş düzenlerken ilçe halkının kayıt bir şekilde onları izlediğini görebiliyorsunuz maalesef Bunula ilgili mesela haberler çıkıyor da bu yıl döneminde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 Evet Açık Radyo 94.9'da Soma nöbeti ayın 13 programını dinlediniz. Dikenden Nurbağnu Kocaassan, Evrensel'den Mehmet Özer ve bir günden de Deniz Sarı telefon hattımızdaydı. Bugün medyanın tutumunu konuştuk. Soma haberlerinin akıbetini konuştuk biraz da. Önemli çıkarımlar var. Şimdilik süremizin sonuna geldik. Devam edemeyeceğiz bununla ilgili. Fakat eğer size takip etmek isterseniz internet sitemizin açıkradyo.com.tr üzerinden Soma nöbeti podcastlerine göz atabilirsiniz. E, programla ilgili orada bir yazıyı da bulacaksınız ilerleyen günlerde ve Twitter adresimizde orada. Ben Türkan Teknik Masa'da Ömer Şahin'le beraberdim bugünkü yayında. Diğer ay önümüzdeki ay bilirkişi bilir raporunu konuşmak üzere tekrar buradayız. Hoşçakalın. Ben buraya bugün gireceğim tamam Ayrılma Ayın 13. Ü. Onları devlet koruyor. Devlet neden bizim yanımızda değil? Neden bizi korumuyor? Işte yapmaya daha mı bana. Ha bunu da koyun. Soma nöbetinden notlar. Evet, son annenin notların ardından e, açık gazeteyi de kapatmak üzereyiz. Burada ilginç bir konu daha var. Onla kapatalım bari. Kültür varlığı olarak tescil edilen III. Selim ve ikinci Mahmud'a ait iki sultana ait üç adet nişan taşının ve anıtsal nitelikteki ağaçların da bulunduğu Ihlamur Parkı'nın bir kısmına bir konut projesi yapılmak isteniyor. Büyük de tepkiler başladı. Hazal Ocağı'nın da bir haberi vardı Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün. E, ve e, Sabah İnşaat Anonim Şirketi Ihlamur Parkı'na 5 kat 30 daire projesine böyle İstanbul'un en muhtenav semtlerinden birinde herhalde çok pahalı olacaktır. E, bir açıklama yapmış. Yani sabah İnşaat yönetim kurulu başkanı tapusu ke bize ait demiş 12 dönüm arsının 5 dönümü yeşil alan 4 dönümü dini tesis o da ne demek bilmiyorum. Şapel dildir herhalde. E, katedral dedi değildir evet. Havraç değil. Ben de tahmin etmiyorum. Dini tesis yapılıyormuş ayrıca onlar çıktıktan bir de yollar çıktıktan sonra iki buçuk üç dönüm. O da net değil anladılan. O da imarlı konut alanı olarak ayrıldığına ilişkin bir açıklama yapmıştı. Ihlanur Park Dayanışması dün bir açıklama yapıp ülkede olası bir depremde yıkılma riskiyle karşı karşıya olan binlerce yapı varken seba inşaat kentsel dönüşümü tarihi ve kültürel mirası yok ederek mi gerçekleştirecektir? Bu proje kentsel dönüşüm değil kentsel ve tarihi yıkımdır diyor. Dün dayanışma aktivistleri Beşiktaş Belediyesi Meclisi'nde eylem yapma ihtimaline karşın alınmadıklarını söylüyor. Belediye de, Beşiktaş Belediyesi de, orası özel mülksit alanlarının özel mülk olmasından daha doğal bir şey olamaz gibi bir açıklama yapmış. Burası evet. da Cumhuriyet Halk Partisi. Sözcük gazetesinde konuşmuş aynı zamanda Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazine'der. Ne Hlamur Parkı'na ne de başka hiçbir alanda Beşiktaş Belediyesi'nin imar izni yoktur. Bu konuda biz o iddia sahiplerinden daha hassasızız diye konuşmuş. Evet ama tam öyle anlaşılmıyor. Bu kişinin imar hakkı var ve bu kişinin imar hakkı bizden önceki dönemde de vardı diye konuşmuş. Elimizde de ilginç bir ses var. Yani e, sabah erken saatlerde Çırağan'daki hizmet binası önünde toplanıyor Beşiktaşlılar. E, Beşiktaş belediye meclisine girerek toplantıyı takip etmek istiyorlar. Yani bu da açık halka açık tabii. Belediye meclisi toplantıları demokrasinin e, vatandaş haklarının en temellerinden biri özelliklerinden Ama içeri girişleri de engelleniyor. Onun üzerine de protesto ediyorlar. Murat Hazinedarı, Beşiktaş Belediye Başkanı, Cumhuriyet Halk Partili. Bir misafirini uğurlamak için kapıya çıkan Hazinedarı protesto ediyor. Grup bir kadın da sabahın altısında geliyorsunuz, parkta fotoğraf çektiriyorsunuz. Sonra da halkımla görüştüm diyorsunuz. Kiminle görüştünüz? Halkınız burada, şov yapmayın diyor. Çok zor durumda kalıyor. Şimdi ondan sonra da almıyorlar. Kanuni bir zorunluk olmasına rağmen yani serbest olmasına rağmen belediye toplantısı demir kapıları kapatıyorlar. Göstericiler de kapıları yumruklayarak protesto ediyor. Onun sesleriyle de bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Ne diyorsunuz? Sabahın altısında parka gelip resim çekirim. Arabamızdan görüştüm diye meşgulsünüz. Sabahın altısında. Neden giremiyorum? Herkes Ağazımın işinde başımın gücünde. Başımın Bir açıklamayın. Sizin azizler. Duyuyor musunuz? Sabahın altısında biz, geliyorsunuz. Parkta resim çekiyorsunuz. Halkımla görüştüm diyorsunuz. Kimle görüştürüz? Halkınız burada. Ama sizden bir cevap yok. Şov yapmayın, şov yapmayın. Siz nasılsınız? Nasılsınız? Bizden, bizden. Ne gösterki açıklama de, ilgilendirmez. De, Burada de, açıklama de, istiyoruz. Korku, alçınız da içeriye girmeyin. şeye gelmeyin. Hazire Çıkkastı